Yahudi ve la nüfranı, yamut, ve olam yemin bilde illa kana min ashabinnal. Bu benim ümmetimden diyor. Yani ben gönderildikten sonra bir Yahudi veya Hristiyan beni duyar ve bana iman etmez ise muhakkak ki o diyor ne yapar diyor muhakkak ki o cehennem ashabından olur diyor. Yani hangi dinde mensup olursa olsun ister Yahudi ister Hristiyan ister Mecusi Allah Resulü aleyhissalatu ve gönderildikten sonra İslam dini ile gönderildikten sonra kesinlikle ve kesinlikle İslam dininden başka bir din ne yapılmayacaktır? Allah Azze ve Celle kabul etmeyecektir. Her kim bu dinden başka bir din ile Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelirse de muhakkak ki o Allah bizleri korusun, cehennem asabından olacaktır. Buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ki bu hadis müslimde gelmektedir kardeşlerim. Ki İslam dini üç ana unsurdan üç mertebeden oluşmaktadır ki biraz önce dediğimiz gibi Ünlü Cibri hadisinde de ne yapıyor bunu bellidir. Bunlar nedir? İslam, iman ve İslam kardeşlerim. Ve bunların üçü de ne yapmaktadır? Dinin genelini içine almaktadır. İslam dediğimiz zaman kardeşlerim, İslam nedir? İslam kelime manasıyla inkıyat manasına gelir. Yani inkıyat bir şeye bağlanma, sıkıca tutulma manasına gelir. Sözlük anlamı olarak İslam. Şimdi İstilah manası dediğimiz zaman biliyorsunuz biz bir kelimeyi işlerken ne yapıyoruz? Önce sözlük manası, lugat manası, sonra da ıstılah manası. Yani o sö kelimenin sözlükteki manası nedir? Ki sözlüğü iyi anlamamıza, yani o kelimeyi iyi anlamamıza faydası olması için ne yapıyoruz? Sözlük manasını anlamaya çalışıyoruz. İkincisi de ıstılahi yani İslam dininin kitap ve sünnetin ona yüklediği mana nedir? Önemli olan da bizim için nedir? budur. İslam dedik nedir lugakta, sözlükte? In kıyas yani bir şeye bağlanma manasına gelir. Ee, Iskılakta ise İslam'ın buna yüklediği mana kardeşlerim bunun e, iki tane durumu vardır. Bunlardan birincisi eğer İslam kelimesi tek başına kullanılır ise yani sadece İslam kelimesi tek başına bir iman kelimesi olmaksızın yalın bir şekilde alınırsa bu İslam'ın bütününü yani ile sözle, amel ile İslam'ın bütününü ne yapar? Bütünü anlamına gelir. Nitekim diyor ki Allah Azze ve Celle e, Ali İmran 19'da İnned dine indallâhil İslam Muhakkak din Allah katında nedir? Sadece ve sadece İslam'dır. Başka bir şey değil. Demek ki burada Allah Azze ve Celle Dinin tamamını eşittir. Din eşittir İslam olarak ele alıyor. Eğer İslam iman kelimesi olmaksızın tek başına zikredilir ise İslam eşittir dinin tamamı. Yani itikat olarak, söz olarak, fiil olarak dinin tamamına verilen ismin adı nedir? İslam'dır. Yine diyor ki Allah azze ve celle Elyam ma ekmel tu lakum dinek. Din'in. Ve tamamtu aleykum ni'metin. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Diyor ki Allah Azze ve Celle Arafat'ta veda haccında vefatından yaklaşık 6 ay önce inen ayet-i kerimede, maide 3. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle bugün size dininizi kemale erdirdi. Size dininizi tamamladım. Ve sizin üzerinize nimeti tamamladım diyor Allah Azze ve Celle. Ve sizden de din olarak neyden? İslam'dan razı oldu. Yani İslam'dan, imandan, ihsandan şeklinde söylemiyor. Ya yani ne diyor? İslam'dan razı oldu. Demek ki din eşit ne İslamymış İslam imiş, bu tek başına kullanıldığı zaman. Yine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle biraz önceki ayeti de geçtiği gibi her kim Allah'ın dininden başka yani İslam'dan başka bir din ararsa muhakkak ki o nedir? Ashab Cenn Cennet ashabındandır ve o ahiret günü muhakkak hüsrana uğrayanlardan olacaktır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi İslam'ın ikinci manasına geldiğimiz zaman birinci mana nedir? Kendisi tek başına ele aldığı zaman eşittir dinin tamamı. Yani İslam eşittir din, din eşittir İslam. İkincisi ise eğer iman kelimesi ile birlikte zikredilir ise o zaman bundan kasıt nedir? Bütün gözüken ve gözükmeyen gözüken sözler ve amellerin tamamına ne denir? İslam denir kardeşlerim. Yani zahiren gözüken, dıştan gözüken bütün söz ve amellerin hepsine ne denir? İslam denir. Bunun delili Arabiler yani çölde yaşayan Bedeviler geliyor Allah Resulü Aleyhisselam'a ne diyorlar? Amenna bizler iman ettik diyorlar. Peki Allah Azze ve Celle ne diyor? Hayır, sizler iman etmediniz. İslam olduk değil, Müslüman olduk değil. Çünkü iman henüz kalbinize ne yapmadı? Yerleşmedi buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hucurat Suresi 14. ayeti Kerime'de. Demek ki İslam dendiği zaman ne anlaşılıyormuş burada? Eğer iman etmediniz diyorsa, imanla birlikte zikrediliyorsa, demek ki İslam zahiren bizim gördüğümüz, dıştan gözüken, yani kalbini bilmediğimiz halde dıştan gözüken neymiş? Sözler ve amellerin hepsine ne deniyormuş? İslam adını veriliyormuş. Yine dediğimiz gibi meşhur Cibril hadisinde Allah, e, Cibril aleyhisselam Allah Resulü <gülüyor> sallallahu aleyhi ve selleme İslam nedir diye sorduğunda Allah Resulü ve ne cevap veriyor? Önce iki şehadeti yani La ilahe illallah ve Rasulullah'a Resulullah'ı zikrettikten sonra bedenin amelleri olan ne yapıyor? Namazı, orucu, zekatı, haccı biliyorsunuz bunlar hepsi bedenle yapılan şeylerdir. Bunları zikrediyor. Şehadet kelimesinin sözde söylenen zahiri bir kelime. Yani insanların duyması gereken. Dediğimiz gibi namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır. Bunların hepsine ne yapıyor? Cebrail Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam İslam derken bunların hepsini ne yapıyor? Zikrediyor. Yine Sa'd ibn Ebi Waqqas rivayetinde geldiği gibi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir gün savaşta elde edilen ganimetleri sahabesi arasında paylaştırıyor. Tabi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu paylaşım esnasında kimine çok fazla veriyor, kimine az veriyor, kimine de hiç vermiyor. Sırf insanların kalbini e, İslam'a ısındırmak için özellikle yeni İslam'a girmiş insanlara Allah Resulü Selam e, deve dolusu, develer dolusu ne yapıyor? Mal veriyor. Sa'di ibn-i Ebu Vakkas diyor ki böyle bir ganimet taksiminde ben dedim ki ey Allah'ın Resulü sen neden salancaya vermiyorsun? Çünkü o mümin bir kimse. Allah Resulü Aleyhisselam onun bu sözüne karşı çıkıyor diyor ki bu mümin deme. Müslüman de diyor. Demek ki İslam nedir? Tamamen e, iman, karama ve kalple alakalı İslam ise tamamen kişilerin zahirinde yani dış görünüşte sözleri ve amellerinin tamamına verilen isim imiş kardeşlerim. Ki muhakkak ki e, İslam'ın şeri, şeriat dediğimiz yani kanun ve nizamı çoktur. Ki bunlar e, rükunları dediğimiz yani ana şeyleri olan mesela tıpkı cihat gibi, Allah yolunda cihat, ondan sonra Allah e, iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek ve Allah'ın rızasını umarak bütün e, Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeylerden uzak durma, müstehaplarını, hoş görülen şeyleri, güzel şeylerini yapmak gibi şeyler de yine nedir kardeşlerim? bu hikmine giren şeylerden bir tanesidir. Şimdi bu rükünlerden bir tanesi ne diyor? Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Yine dediğimiz gibi İslam'ın rükünleri olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim bildiğimiz İslam'ın beş rüknünü yani İslam'ın beş şartı dediğimiz şeyi sayıyor. Bunlar Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Yani Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilahın olmadığını. Yani la ilaha illallah. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü ve kulu olduğuna ne yapmak? Şehadet etmek, bunu etmek Onun manasını, içeriğini ne yapmak? Bilerek ona göre yaşamak. İkincisi namazı kılmak. Zekat vermek, oruç tutmak yani Ramazan orucunu tutmak ve son olarak da İslam'ın beşinci şartı ne diyor? Eğer gücünüz yeterse Allah'ın zeytini hac etmektir buyuruyor. Biraz önceki hadis-i şerifte geldiği gibi. Yine Bukhari ve Müslim'in İbn Ömer radıyallahu anhü'da anhumadan rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü Vesselam Buniyel İslamu ala hamsin? Muhakkak ki İslam ne olmuştur? Beş şey üzerine bina edilmiştir. Yani bir temel düşünün. Ve temelin tam beş tane neyi var? Orta direği var. Ana direği var. Bunlar nelerdir diyor. Şehadatu en la ilahe illallahü enne Muhammeden Resulullah. La İlahe İllallah ve Muhammedun Resulullah şahadeti, Namaz olmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Şimdi bunlar amelle alakalı olduğu için ne yaptık? Kısaca geçtik. Çünkü o konu neye geçiyor arkadaşlar? Biraz hani halk arasındaki şeyle ilmihal bilgisine geçiyor. Konumuz itikatlı olduğu için ikinci kısım olan neye geçiyoruz? İman vahsine geçiyoruz. Demek ki İslam kardeşlerim eğer tek başına zikredilirse bütün dinin tamamını içine alır. Yani itikadıyla, sözüyle, ameliyle. Ama iman kelimesiyle birlikte zikredilirse o zaman İslam'ın zahiri olan yani zahiren görünen dediğimiz gibi namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi sözler yani davranışlar İslam'ın genel e, neymiş, rükunları imiş. Cibril hadisinde Allah Resulü Selam'ın dediği gibi buyurduğu gibi. İman kelimesi kardeşlerim, lugat olarak kelime manası, tasdik yani bir şeyi doğrulamak manasına geliyor. Nitekim buna delalet eden Yusuf suresi 17. ayet-i de Yusuf aleyhisselam işte kardeşleri onu öldürmek için, oyun yapmak için bir yere götürecekleri zaman beraberlerinde Diyor ki: "Ama Sen bize diyor babalarına Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, "Sen bize iman etmezsin." Yani sen bizi doğrulamazsın diyorlar babaları Yakup Aleyhisselam'a. "Ama Biz sana doğru söylesek dahi sen bize iman etmezsin. Yani sen bizi doğrulamazsın manasında. Buradaki iman kelimesi ne nedir? Sözlük manasında kullanılmıştır kardeşlerim. Şer'i manası yani istilah dediğimiz İslam dininin iman kelimesine yüklediği manaya gelince yine bu sadece kendi başına kullanıldığı zaman aynı biraz önceki İslam'da olduğu gibi yine iman dediğimiz zaman eğer tek başına kullanırsa İslam'ın tamamı yani itikat olarak, söz olarak, amel olarak tamamının adı nedir? İmandır kardeşlerim. Nitekim diyor ki Allah Azze ve Celle men müminun ellediğine idakirallahu mucinat kulu bu onlar diyor o müminler öyle kimselerdir ki vasıflarını sayarken müminlerin kir allahu mucinat kulu bu onların diyor allah yanlarında allah zikdedildiği zaman onların korkudan kalpleri titrer diyor bu ida tuiyet aleyhim eye tuhu zedetum ima ve yanlarında Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman ne yaparlar? Onların imanları artar. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Yine o müminlerin sıfatlarından bir tanesi nedir diyor? Muhakkak ki onlar kalp, e, Rablerine tevekkül edenler, eden kimselerdir. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَا Şimdi burada ne yaptı? Tevekkül neyle alakalı? Kalple alakalı bir şey. Peki geçiyor. الذين يقيمون الصلاه O من iman eden kimseler ne yaparlar namazı dost soru kılarlar edalarıyla vacibiyle mendubuyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmış öyle bir şekilde "O <gülüyor> arazak onlar namazı dost soru kılarlar ve bizim onlara verdiğimiz rızıklardan da ne yaparlar infak ederler namaz olsun nifak e, sadaka olsun infak olsun nedir amene bir ibadet. Ondan sonra ula ifa humul mu'minin ki onlar gerçekten mümin kimselerdir. Lohum lohum darajatun inda Rabbihim ve ki onların diyor Rabbleri kartında yüksek bir dereceleri ve kerim olan yüce bir rızık vardır onlar için diyor Allah Hazreti Celle Enfal Suresi 2 ve 4. Ayeti kerimede. Yine Bukhari'de gelen rivayette Abdülkays heyeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği zaman diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü bizimle senin aranda Mudar kabilesi var. Ve bizler sadece e, haram olan şehirlerde gelebiliyoruz. Bize öyle şeyler öğret ki hem kendimiz onunla amel edelim hem de geride kalan insanlara ne yapalım bunu anlatalım. Onlar böyle deyince Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ben size dört şeyi emreder, dört şeyden de yasaklarım diyor. Allah'a iman etmenizi emrederim. Ve ondan sonra diyor ki Allah Resulü selam, "Ve hel tedruna men Peki billah?" sizler Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu bilir misiniz?" Allah'a imanı anlatırken diyor ki Allah Resulü selam, "Şehadetü en la ilaha illallah." Allah'tan başka hakkıyla İbadet edilecek başka bir ilah olmadığında ne yapman? Şehadet etmen. Ondan sonra o ikamot sala, o zeka Ondan sonra namazı kılman, zekatı vermen ve orucu tutman, bu en ve savaş kanimetini beşte ne yapmandır, beytül male vermendir buyuruyor. Ve yine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Müslim'de gelen rivayette muhakkak ki iman 73 küsür şubedir. Onun en üstünü Değil la ilahe illallah sözü, yani en aşağıdaki olanı da en ednasına nedir? De, İnsanlara zarar veren, izir veren bir şeyi yoldan, insanların geçtiği yerden ne yapmaktır? İdale etmektir. Onu gidermektir buyuruyor Allah Resulü Sallam. Daha önceki ayeti kelime de Allah azze ve celle müminleri ne yaptı? Vecel dediğimiz yani korkuyla vasfetti. Muhakkak ki korku, korku nedir? Kalple alakalı bir şey. Yine onlara diyor Allah'ın ayeti zikredildiği zaman Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onlara Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman ne olurmuş? Onların imanları artarmış. O zaman kalbi iman neymiş kardeşlerim? Tasdikmiş yani doğrulamakmış. O yüzden o da İtikadın hepsini ne yapmaktadır? İçine almaktadır. Daha sonra Allah Azze ve Celle müminleri ne yaptı? Tevekkül ile vasıfladı. Tevekkül nedir? Kalbin amelidir. Kalple alakalı bir şeydir. Ve ondan sonra yine havf yani korku dediğimiz, tevekkül dediğimiz şeyler de amelin kalplerindendir kardeşlerim. Ve bu iki hadis ve daha birçok sözde nedir? Ee, sözlerle alakalı, yani amellerle alakalı daha birçok hadis vardır kardeşlerim. Evet. İkincisi iman kelimesini anlatırken eğer iman kelimesi tek başına zikredildiği zaman kardeşlerim, o zaman iman kelimesinden anlaşılan şey, batini itikat Yani sadece ve sadece görünmeyen batın dediğimiz yani kalple alakalı itikadın, inancın adı nedir? İmandır. Yani iman tek başına zikredilirse, o şey İslam'la birlikte zikredilirse bu nedir? Tamamen inanç esasları manasına gelir. İntekim diyor ki Allah Azze ve Celle وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ Asla yemin olsun ki muhakkak ki insan nedir? Hısrandadır, ziyandadır. Bütün insanlar mı? Her insan mı? O zaman ne diyor Allah Azze ve Celle? Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler nedir? Bu ziyan eden insanların dışındadır. Eğer bir insan hakkıyla iman ediyorsa, salih amel işliyorsa, salih amel nedir? Allah Azze ve Celle katında kabul edilmiş ameldir. Peki bir amelin Allah Azze ve Celle katında kabul edilmesi için şart ne? mütaba ve ihlas gerekir. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yapıldığı, yaptığı şekilde yapılması yalnız. ve onun da yalnız ve yalnız Allah Azze Celle için yapılması şartıyla yapılırsa o amel nedir? Salih ameldir. İnşallah Allah katında makbul geçerli bir ameldir. Şimdi burada Allah Azze ve Celle imanla İslam'ı birlikte zikrettiği zaman İmanı tamamen itikadla alakalı meseleler olarak belirtmiş. İslam'ı da tamamen amellerle alakalı olarak ne yapmıştır? Zikretmiştir. Her kim iman eder ve salih ameller. Önce iman edecek. Sonra da ne yapacak? Salih ameller. Yani makbul Allah Hazreti Celle'nin katında geçerli amelleri ne yapacak? Yapması gerekir. Şimdi... İmanla alakalı şartlardan birincisi nedir? Birincilikun Allah'a iman etmek. Yani Allah hazze ve Celle'nin varlığına, birliğine rububiyetinde uluhiyetinde isim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'nin tek olduğuna ne yapmak? İman etmek Allah'a imanın şartlarına girmektedir kardeşlerim. İkincisi ise nedir? Allah Hazze ve Celle'nin Meleklerine iman etmek. Muhakkak ki melekler kardeşlerim meleklere imanla alakalı dört tane husus vardır. Bizim bilmemiz gereken ve iman etmemiz gereken. Melekler tamam biz meleklere iman ediyoruz. Bu mudur? Hayır değildir kardeşlerim. Daha önceki derslerimizde kadere imanla bahsini anlatırken ne dedik? kadere imanla alakalı muhakkak bilinmesi gereken, uygulanması gereken bazı şeyler var ki mümin, Müslüman olarak ayağımız ne olmasın kaymasın. Yine la ilahe illallah derken bu sadece gelişi güzel bir söz olmadığını muhakkak ki bunun belli belli başlı şartları olduğunu ne yaptık açıkladır. Meleklere imanın da güzel bir şekilde yani doğru bir şekilde iman olabilmesi için ne vardır? Dört tane bu dört tane şartı vardır kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi el imanü bi vücudihim. Meleklerin var olduğuna. Ne yapmak? İman etmek. Yani bizler iman ediyoruz ki melekler nedir? Vardır, mevcuttur. Var olan varlıklardır. Ve onların nurani cisimleri vardır. Yani onları Allah Azze ve Celle neden yaratmıştır? Nurdan yaratmıştır. Biz buna ne yaparız? İman ederiz. Muhakkak ki onlar Allah Azze ve Celle'ye sürekli itaat eden, hiçbir şekilde emrine karşı gelmeyen nedir? Allah'ın kullarıdır. Allah Azze ve Celle neyi emrederse onu yaparlar, neyden de sakındırırsa, ney ne yaparlar? Ondan da kesinmese kesin yaparlar ve onlar Allah Azze ve Celle'nin azabından korkarlar. Nitekim biliyorsunuz Mekkeli müşrikler melekleri ne yapıyorlardı? Haşa Allah'ın kızları olarak vasıflıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle Enbiya suresinde onlara bu sözün batıl olduğunu reddi olarak anlatmak için diyor ki <Sessizlik> Onlar dediler ki Rahman olan Allah çocuk edindi. Subhane, haşa. Allah Azze ve Celle nedir? Böyle bir şeyden münezzehtir. Bel ibadun mukramun. Muhakkak ki onlar yani melekler nedir? Allah Azze ve Celle'ye itaat eden kullardır diyor. Ve la yesbikû la yesbikû bil qavli ve hum bi emrihi ya'melû. Muhakkak ki diyor onlar yani melekler Kesinlikle ve kesinlikle Allah'a hiçbir şekilde ne yapmazlar? isyan etmezler. Emrini ne yaparlar? Yerine getirirler. Ya me bayne eydihim ve me halfe. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle onların önlerindekini de arkalarındaki çok çok iyi bilir. Ve la yeşfe'une illa limenirtadu. Muhakkak ki onlar Allah Azze ve Celle'nin zazı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Ohum hum min muşfikun. Muhakkak ki onlar Allah'ın azabından da korkarlar buyuruyor Allah Azze ve Celle melekleri vasfederken. İkincisi kardeşlerim, birincisi neymiş? Onların varlığına bizim ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Onlar nurdan yaratılmış, nurani cisimlerdir. Allah Azze ve Celle onları nurdan yaratmıştır. Hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefet etmezler hiçbir şey ve Allah azze ve celle ne emretmesi ne yaparlar onu yerine getirir. Bu nedir? Meneklere imandaki birinci şart. İkincisi kardeşlerim Allah azze ve celle'nin kitabında ve Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde bize bildirildiği isimlerini ne yapmak iman etmek iman etmemiz gerekir. Tıpkı mesela ne diyor Cibril, Cebrail yani Cibril'den, Cebrail'den bahsediyor. Mikail'den bahsediyor, İsrafil'den bahsediyor. Rıdvan diyor, Malik diyor, Münker, Nekir. Ondan sonra ve daha isimlerini bilmediğimiz diğer meleklere bizim genel olarak ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Onların kimisini Allah Azze ve Celle amellerini yani onların görevlerini zikretmiş, Kimilerin ne ismini ne de görevini ne yapmamış zikretmemiş. Dediğimiz gibi biz hepsini toptan meleklere ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Ve yine iman ediyoruz ki muhakkak ki meleklerin sayısı gerçekten nedir? Yalnız ve yalnız Allah'ın bildiği sayı itibariyle sayılamayacak kadar sayıları çoktur. Peki bunu biz neden söylüyoruz? Yani sayılarının çok olduğunun delili nedir? Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam'ın Miraç kıssasında kardeşlerim e, semanın gökyüzünün yedinci kapısı açıldığı zaman der ki diyor فَفُطِحَ diyor Allah Resulü Aleyhisselam kapı açıldı diyor. Yani yedinci semanın yedinci gökyüzünün kapısı açıldı. Bir de baktım ki diyor İbrahim Aleyhisselam beytul ma'mur. Yani Kabe'nin tam hizasında yukarıda yedinci katta bir artık bir e, ev. Beytül Ma'mur denilen bir yer. Vasıfını Allah bilir. Ve oraya diyor her gün tam diyor yetmiş bin melek giriyordur ve bir daha da çıkmıyordur. Yani her gün düşünün ki o yere Beytül Ma'mura tam yetmiş bin melek giriyor bir daha da ne yapıyor? Geri dönmüyor diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yani sayıları o kadar fazla. Yine Hakim İbn Hizam radıyallahu anh'un rivayetinde diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ben diyor muhakkak ki gökyüzünün diyor çatırdamasını veya inlemesini duyuyorum diyor. Ki bu haktır da diyor. Çünkü diyor gökyüzünde bir karış dahi yer yoktur ki diyor. İlla o yerde ya bir melek secde etmektedir Allah'a ya da kıyamda durmaktadır diyor. Gelen rivayette kardeşlerim. Evet. Üçüncüsü meleklerin sıfatlarından bildiğimiz kadarıyla ne yapmamız gerekir? Bu sıfatlarına iman etmemiz gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle meleklerin ecnihasından yani kanatlarının olduğundan ne yapmıştır bahsetmiştir. <gülüyor> Elhamdülillahi fatiris semavati vel art. Gökyüzünü ve yeryüzünü hiç, hiç yoktan yaratan Allah'a hamdolsun. Ceailul <gülüyor> melâiketi rüsûlen ulu ecnihatin metnâ vetulâtu ve rûbâ. Ve yine melekleri iki üçer ve dörder kanatlar şekilde, yarat, şekilde yaratan Allah'a hamdü senalar olsun diyerek Fatır suresi 1. ayeti i kerimede onların yani meleklerin kanatlarının olduğunu ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bizlere bildiriyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Cibril aleyhisselam'ı iki kere hayatında iki sefer kendi suretinde, kendi hilkatinde yaratılışında gördüğünü ve onun 600 tane kanadının olduğunu ve ufku tamamen kapladığını ne yapıyor? Bizlere haber veriyor kardeşlerim. Yine eee Cabir Abdullah'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Edineni en etahaddese an melekin min meleiketillah min hamaletil arş." Allah azze ve Celle'nin arşını taşıyan meleklerden bir melek ile bana konuşmam izin konuşmama izin verildi diyor Allah Resulü selam. Muhakkak ki o Allah'ın arşı taş, arşını taşıyan meleğin kulak memesi ile omuzunun arası tam 700 senelik yürüme mesafesinde idi diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet kardeşlerim. Yine melekler Allah azze ve celalinin izniyle insan suretinde gelebilen varlıklarmış kardeşlerim. Yani o melekler Allah Azze ve Celle dilerse insan suretinde insanların arasına ne yapabiliyorlar? Gelebiliyorlar. Nitekim diyor ki biliyorsunuz e, Meryem Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bir melek gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam'ı فَاَفْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَلَنَهَا بَشَرًا سَوِيَّا Biz diyor ona Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdik. Ve o da ona yani Meryem Aleyhisselam'a ne yapıyor? Bir insan suretinde gidiyor. Yine meleklerin İbrahim Aleyhisselam'a ve Lut Aleyhisselam'a bir insan suretinde gelmeleri gibi. Yine e, meşhur Cibril hadisinde saçları simsiyah şeklinde ne yapıyor? Yani bir insan suretinde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gelerek artık bizim bildiğimiz e, ne yapıyor? Meşhur Cibril kısasında orada da bir insan suretinde geliyor. Demek ki melekler yine Allah Azze ve Celle'nin izniyle bir insan suretinde ne yapabiliyorlar? Gelebiliyorlar. Bu üç kısada yani İbrahim Aleyhisselam'a, Lut Aleyhisselam'a, Meryem Aleyhisselam'a ve son olarak da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a insan suretinde geldikleri gibi kardeşlerim. Şimdi yine Dördüncüsü ise yani meleklere imanla alakalı bizim iman etmemiz gereken şartlardan dördüncüsü ise meleklerin amelleriyle alakalı yani yaptıkları işlerle alakalı bildiğimiz şeylere ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Kimileri gökyüzü ve yeryüzüyle görevlendirilmişler ve bu <gülüyor> alemdeki kainette, kainattaki bütün hareketleri ne yapmışlar? Onlar Allah'ın emriyle düzenlemişler. Nitekim Naziyat suresinde de ne yapmıştır? birati emra", Yani kainatın melekler ne yapmışlardır? Bütün işlerini düzene Allah'ın izniyle koyan varlıklardır. Yine e, onlar Allah Azze ve Celle'nin en büyük askerleridir, en büyük ordusudur. Nitekim Birçok savaşta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında olsun diğer zamanlarda olsun Allah Azze ve Celle onları görünmeyen askerleriyle yani melekleriyle teyit ettiğini onlara yardım ettiğini ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Yine onlar Allah Azze ve Celle ile peygamberleri arasında nedir? Birer vasıdadır, birer elçidir, melekler. Yine e, bazı meneklerin bize bildirilen görevlerinden birkaçı mesela Cibril aleyhisselam ne yapılmıştır? Allah Azze ve Celle'nin vahyiyle görevlendirilmiştir. Yani Allah Azze ve Celle'den aldığı vahyi peygamberlere göndermekle görevli melektir Cibril aleyhisselatu vesselam. Diyor ki Allah Azze ve Celle Nezele bihir ruhul emin. Muhakkak ki o Rasule yani Allah Rasulü'ne Ruhul emin yani Cibril aleyhisselam inmiştir. Alâ kalbiki li tekûne minel munzirî. Ve uyarıcılardan olman için ne yapmıştır? Senin kalbine o vahyi indirmiştir. senin arabiyyin mubîn. Yani apaçık bir şekilde fusa olan bir Arapça diliyle senin kalbine indirmiştir Diyor. Şu Araaf suresi 193 ve 195. ayet kelimesinde. Yine Allah azze ve celle İsrafil aleyhisselam'ın suru üflemekle ne yapmıştır? Görevlendirmiştir. Onun ameli nedir? Suru üflemektir. Suru ise İsrafil aleyhisselam ne yapacaktır? iki kere üfleyecektir. Birincisi kıyamet kopacağı zaman. Ki kıyamet kopacağı zaman diyor. O zaman yeryüzündeki kalan insanlar İnsanlar içerisinde en şerli, en kötü insanlar olacaktır diyor. Üfleyecek, kıyamet kopacak, kıyamet sahnesi gerçekleşecek. Ondan sonra ikinci üflemede de insanlar kalktı, e, yattıkları yerden, yani kabirlerden ne olacak? Eski yani dünyadayken bulundukları cesetler içerisinde hiçbir şey olmamış gibi, ki biliyorsunuz artık toprak olmuştur, toprak onun cesedini yemiştir. Allah Azze ve Celle dünyadaki o hal üzere ikinci İsrafil Aleyhisselam'ın selamun sura ikinci sefer üflemesiyle üstlemesi, üstle, ne olacaktır insanlar o e, kabillerinden Allah Azze ve Celle'nin huzurunda yani mahşer yerinde toplamak için tekrar diriltileceklerdir ve her ruh dünyadaki kendi bedeni ne yapacaktır geri dönecektir evet Meleklerden bazıları da kardeşlerim dünya e, semasının imarası için sürekli namaz ve tesbihle yani Allah'ı zikretmekle meşgul olan varlıklardır. <gülüyor> varlıklar. Nitekim diyor ki Allah Azze ve Celle وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ard. Muhakkak ki gökte, göklerde ve yerde olan herkes Allah'a aittir. وَمَنْ عِنْدَهُ la يَسْتَكْبِرُونَ an عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin melekleri vardır ki onlar hiçbir şekilde büyüklenmeden ve hiçbir tembellik yapmadan Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar? İbadet ederler. يُسَبِّحُونَ الْلَيْلَ وَالْنَهَارِ Muhakkak ki onlar gece ve gündüz hiç bıkmadan, usanmadan Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar? tesbih ederler. Demek ki öyle melekler yaratmış ki Allah Azze ve Celle onları gece ve gündüz sürekli Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyorlar? Tesbih ediyorlar. Evet. Yine bazı melekler yaratmış Allah Azze ve Celle kulun ne yapmış? E, yaptığı amelleri yazıcı melekler koymuş. Yani onlara yaptıkları hasenatı veya yaptıkları seyyiatı her ne kadar iyilik yapmışsanız dünyada veya her ne kadar kötülük yapmışsanız muhakkak ki Allah azze ve celle bunların yazılması için ne yapmışlar ki ramen katibin denilen melekler göndermişler. Ve diyor ki Allah azze ve celle: "Ve lakad halaknal bihi Muhakkak ki insanı biz yarattık diyor Allah azze ve celle. Bu bakımdan nefsinin diyor ona ne türlü vesveseler verdiğini muhakkak ki çok iyi biliriz diyor Allah azze ve celle. O nahnu akara ileyhi min Muhakkak ki biz kulumuza onun şah damarından neyiz çok daha yakınız buyuruyor Allah azze ve celle. İz yata laqal Muhakkak ki iki tane melek melek onun sağından ve solundan ne yaparlar yaklaşırlar diyor. Ma yelfitu min qaulin illa ledehi rakiib atid ve onlar hiçbir söz hiçbir amel olmasın ki muhakkak ne yaparlar o melekler o yazıcı melekler yani sağda ve solda olan o melekler muhakkak ki onları ne yaparlar yazarlar diyor. Peki kıyamet günü Allah Azze ve Celle ashabü yemin bu ashabı diye iki tane topluluktan bahseder. Ashabü yemin yani sağ ehli. Sağ ehli ne demek? Yani kitabı sağdan verilenler. Ashab-ı şimal kim? Sol ehli. Yani kitabı sol taraftan verilenler. Kitabı sağ taraftan verilenler mümin kimseler. Yani o yazıcı melekler onlara, onun hakkında ki o, am o amel işledikçe, hayır hasenat işledikçe o kadar çok hasenat iyilik yazmışlar ki Kocaman bir defterle geliyor. Adam diyor ki alın o kitabımı okuyun. Ama kitabı sol taraftan verilenler ne yapıyor? Aman ha sakın okumayın. Çünkü içinde ne olduğunu ne yapıyor? Çok iyi bilmektedir. O yüzden Allah Azze ve Celle kulunun murakabesi için, gözetlenmesi için ne yapmıştır? İki tane yazıcı melek her kul için görevlendirmişlerdir. Onlardan bazısı da meleklerin görevlerinden bazısı da ne yapmak? İnsanların ruhlarını kabzetmek. Yani ölüm meleği. Ölüm meleğinin bazı avaneleri yani yardımcıları vardır. Eğer ölen bir kimse, mümin bir kimse ise ölüm meleği gelir yardımcıları ve onun ruhunu olabilecek en yumuşak bir şekilde ne yapar çıkartır? hatta mümin onu hissetmez bile ve ondan sonra o avaneleri onun ruhunu alır cennet kafur dediğimiz yani ölülerin yıkandığı güzel kokuyla onları yıkarlar cennetten gelen bir kokuyla kafur kokusuyla ve ondan sonra yine cennetten bir kefenle ne yaparlar onları kefenlerler diyor eğer ölen bir kimse asi bir kimse kafir bir kimse ise ne yapar Ölüm meleği ve onun yardımcıları onu yani olabilecek en şiddetli bir şekilde çıkartırlar diyor. Ölen kişi, ölmekte olan kişi bunu hisseder, o acıyı hisseder ama ne hareket edebilir ne de ne yapabilir? Konuşabilir diyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde neleri vardır? Ölüm meleği ve ölüm meleğinin de yardımcıları vardır kardeşlerim. Yine onlardan bu meneklerden bazıları da nedir? Cennet bekçiliği ile görevlendirilmiş meneklerdir. Yine onlardan bazıları e, ölüm e, cenneti bekleyen melekler olduğu gibi cehennemi bekleyen de ne vardır? melekler vardır. Bunların başında da kim gelmektedir? Malik isimli melek gelmektedir kardeşlerim. Evet. Bu meleklerden bir tanesi de kardeşlerim insanoğlu kabre girdiği zaman onun ona sual sormak için mülker ve nekir dediğimiz nedir? İki tane melek gelir. Bir rivayette onların mavi ve e, siyah oldukları belirtilmiştir. Onların birisi Münker, diğer ise Nekir'dir ki bu ikisi ölü kabre konduğu zaman gelirler. O ölüyü oturturlar ve ona Rabbisinden, dininden ve Nebisinden, Peygamberinden sorarlar. Eğer o kimse o ölü kimse dünyada iken mümin kimselerden ise, Müslüman kimselerden ise bu soruya çok kolaylıkla ne yapacaktır? Cevap verecektir. Rabbim Allah diyecektir. Kitabım dinim e, Rabbim Allah'tır diyecektir. Dinim İslam diyecektir. Peygamberim de benim Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyerek kolay bir şekilde cevap verecektir. Ama yine aynı melekler bu soruyu kafir bir kimseye sordukları zaman da ha ha diyecek, bilmiyorum diyecek. Ne yapacaktır? Şeklinde cevap verecektir. Diyestir kardeşlerim. Ve daha Birçok e, meleklerin ne vardır? Görevleri vardır. İşte bunlardan bir tanesi Kulun korunması. Ki Allah Azze ve Celle'nin Gezici melekleri vardır diyor Allah Resulü Asallahu Aleyhi Onlar sürekli Gezerler diyor dünya semasında. Ve nerede Allah Azze Ve Celle'nin isminin anıldığı Bir ortam varsa, zikrinin Yapıldığı bir yer varsa Oraya onların aralarına ne yapar? iner buyuruyor Allah Resulü Selam. Yine e, anne kanındaki bir cenine yani Allah Resulü diyor ki bir cenim diyor. Yani bir meni bir annenin rahmine düştüğü zaman 40 gün olarak 40 gün bir meni olarak kalır diyor. 40 gün kan pıhtısı olarak yani 80 günün tamamında 120 gün tamamlandığında bir çiğnemlik et olur diyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ona bir melek gönderir ve onun ömrünü, amelini, rızkını, cennetlik mi, cehennemlik mi olacağını ne yapar? Bu melek ona yazar diyor. Evet kardeşlerim ve yine meleklerin bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz kadarıyla diğer bütün vasıflarını ne yaparız? Bu şekilde iman ederiz. Evet Normalde dersimizi sekizde başladık ee, Tebliğ etmiştik Tebliğ ettim mi? <gülüyor> Allah'ıma feşet <gülüyor> Tamam ee, Seniz bu kadar Ders sekizde arkadaşlar Saatte sorun var mı? Yok evet. Geç kalanlara ceza vereceğiz Buna sonra che sono nella diretta stasera no. Vele vero?